Boyalı hanım kelebeği Çok çok eskiden bir ayçiçeği tarlası varmış. Ayçiçeğini hepiniz bilirsiniz değil mi çocuklar? Sapsarı, kocaman çiçek açan, güneş yer değiştirdikçe başlarını ona doğru çeviren... ...güneşe hayran olan bu çiçeklerin bir adı da bu yüzden... Güne bakandır. İşte sözünü ettiğim bu ayçiçeği tarlasındaki çiçeklerin birine bir gün... ...selamsız sabahsız bir tırtıl gelip yerleşmiş. Yine konuk sever iyi yürekli ayçiçeği... ...kendinden izin almamasına karşın tırtıla tatlı bir sesle... ...Günaydın tırtıl kardeş, çiçeğime hoş geldin diye seslenmiş. Ama tırtıl kırıta kırıta tepeden baka baka... ...tırtıl mı dediniz, bu ne terbiyesizlik böyle... Karşınızda zarif bir kelebek adayı duruyor. Çiçeğinize şeref verdiğim için bana teşekkür edin... ...ve beni bir daha da rahatsız etmeyin. Anlaşıldı mı? Deyince... ...zavallı ay çiçeğinin şaşkınlıktan... ...çiçekleri kocaman kocaman açılmış. Hiç sesini çıkarmadan... ...kendini beğenmiş kelebek adayı... ...tırtılın yaptıklarını izlemeye başlamış. Ama bir ara dayanamayıp... ...kuzum söyler misiniz... ...adınız nedir? ...diye sormuş. Tırtıl... Rahatsız edildiği için sinirlenmiş gibi yapıp şımarık bir sesle Adım hanım kelebeği Ama lütfen susun artık Görüyorsunuz ya işim var Kendime ipekten bir çadır yapıyorum Her hanım gibi öyle hastasım ki Gecenin soğuğundan donabilirim demiş Sonra yine işine devam etmiş Güneş batarken de ipek çadırının içine girmiş Bir sabah uyanınca yine her zamanki gibi tırtılın bulunduğu ipek çadıra bakmış ama bir de ne görsün. İpek çadır yırtılmış. Üstünde de bir kelebek oturmuyor mu? Hem de ne kelebek. Sarı turuncu renkli kanatlarının üstü siyah beneklerle süslü. Güzel mi güzel. Boyalı mı boyalı bir kelebek. Ayçiçeği göz alıcı renklerle boyalı bu kelebeği görünce "Merhaba. Ee, acaba üstünde oturduğunuz çadırın içindeki tırtılı gördünüz mü?" diye merakla sormuş. Ayalı boyalı kelebek. ah, ne kadar aptal bir çiçeksin sen. O tırtıl benim. Sana daha önce de bir kelebek adayı olduğumu söylemiştim. Bundan sonra da bana hanım kelebeği diyeceksin. Anlaşıldı mı? Demiş. Sonra da yeniden boyanmaya süslenmeye devam etmiş. Ayçiçeği hanım kelebeğinin gün boyu hiçbir yere uçmadan süslenmesine şaşmış kalmış. Sonunda dayanamayıp senin adın. Boyalı hanım kelebeği olmalı. Kuzum sen ne biçim kelebeksin? Boyanmaktan başka işin yok mu diye sormuş. Ama yanıt bile alamamış. Boyalı hanım kelebeği kendini öyle beğeniyormuş ki... ...o kadar zaman onu konuk eden ayçiçeğine... ...yanıt vermeyi bile kendine yakıştıramıyormuş. Ertesi gün boyalı hanım kelebeği ayçiçeğine... ...ben artık layık olduğum çiçeklere gidiyorum. Benim gibi güzel bir hanımın yeri onların üstüdür demiş... Arkasına bile bakmadan uçup gitmiş. Ne kadar uçmuş, ne kadar gitmiş orasını bilmem. Çünkü boyalı hanım kelebeği hiçbir çiçeği beğenmiyor, kendine layık görmüyormuş. Sonra çiçeklerin hiçbiri de ona öyle olağanüstü bir ilgi göstermiyormuş. Hatta ne kadar da kendini beğenmiş boyalı bir kelebek diyenler bile oluyormuş. Bu da boyalı hanım kelebeğini çileden çıkarıyormuş tabii. Çünkü... O çiçeklerin kendini yalvar yakar çağıracaklarını sanıyormuş. Ama o yüzden de güzel mi güzel bir çiçeğin... ''Ey güzel kelebekler kraliçesi, çiçeklerime şeref vermez misin?'' diye seslendiğini duyunca çok memnun olmuş. Önünü ardını hiç düşünmeden çiçeğe doğru uçmuş. Tam çiçeğe konacağı sırada ağaçtan bir yaprak düşmemiş mi? O anda da çiçeğin yaprakları hemen kapanıvermiş... Boyalı hanım kelebeğinin de ağzı bir karış açık kalmış tabii. Öyle ya çiçeğe konsaymış demek ki çiçeğin yaprakları üstüne kapanacak o da içeride kapalı kalacakmış. İçi korkuyla titremiş. Ağaç onun bu halini görünce ucuz atlattın kelebek kardeş demiş. Bu çiçek böcek kapan çiçeğidir. Güzel sözlere kanan kendini beğenmiş kelebeklerle böcekleri tuzağa düşürerek yaşar. Boyalı hanım kelebeği bu sözler karşısında utancından kıpkırmızı kesilmiş. Ağaca hayatını kurtardığı için teşekkür edip hızla oradan uzaklaşmış. Ertesi günde bütün kelebekler gibi çiçekten çiçeğe konarak çiçek tozlarını taşımış. Onların bu yolla çoğalmalarına yardım etmiş. Masalımı beğendiniz mi? Yarın yine aynı saatte görüşelim.